Geleydin bir çay içimi, sen çay dökerdin, ben de içimi. Muhammed İkbal, hacdan gelenlere sordu. Oralardan ne getirdiniz? Tesbih, takke, seccade gibi cevaplar alınca, şu düşündüren ikazı yaptı. Keşke oralardan tesbih yerine, Hazreti Peygamber'in güzelliklerini, takke yerine, Hazreti Ebu Bekir'in sıdkını, seccade yerine Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın hilmini, şefkatini, edebini getirebilseydiniz. Evet. Azrail Aleyhisselam Hazreti Nuh'a sordu. Ey peygamberlerin en uzun ömürlüsü! Dünyayı ve lezzetlerini nasıl buldun? Cevap çok düşündürücüydü. İki kapalı bir eve giren, evin ortasında biraz konuşan, sonra diğer kapıdan çıkıp giden insan gibi...